Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir Müslüman soruyor, diyor benim hanım hamileydir. Ee, Ramazan ayında oruç olma dedim çünkü e, zayıftır, bünyesi zayıftır, onda kan eksikliği var ama dinlemedi beni, oruç oldu. 12. hafta yani 3. ayda e, düşük yaptı. Ee, bu düşük yaptıktan sonra, üçüncü aydan sonra e, burada e, oruç tutma e, nasıl olur? E, kan durur, durmaz düşükten sonra bu kan geliyor. E, orucu ne zaman kaza edecektir? Sonra diyor ki e, her e, oruç e, bizim hanım diyor biraz çok oruca meyyaldir. Özellikle aşura orucunu çok tutuyor. Yani nafile orucuları aşura orucuları e, tutuyor. E, eğer doktor derse e, oruç şeydir, e, zararlıdır tutabilir mi? Böyle bir soru soruyor, uzun bir soru. Evet, şimdi bu sorudan anladığımıza göre burada üç mesele var. Birincisi, hamile Kadının Ramazan gününde iftar edebilir, edebilir mi, etmez mi onun hükmü? İkinci, iç haz. Yani düşük yaptığında onun e, Ramazan'da üzerine ne vacip olur, ne olmaz? Üçüncü, orucu kaza etmek. Evet, üç mesele. Birinci meseleye gelirken meselen diyor ki hamile e, orucu olabilir mi? Hamile, alimler diyorlar hamile ve emziren oruç olabilir. Bir mahsuru yoktur. Eğer o oruç çocuğuna, kendisine zerel vermiyorsa, eğer zerel veriyorsa, bu bizim kardeşimizin sorduğu gibi, yani bünyesi zayıftır, o zerel verir, düşük yapar, yani şey olur, Allah subhanehu ta'ala bunu emretmemiş. Emretmiş, eğer seferdeyseniz, hastaysanız, kıyasan buna ne yapmış? ve فِي اَيْا e ayamun e, Sonra Sur'a rabbil alemin duz ve la tulqu anfusakum ila Bir ayetle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir ayette ve la taqtulun kendinizi öldürmeyin. Bunlar hepsi neye delalet eder? E, delalet eder ki bir den eğer e, hamile ise o hamilelik zerel veriyorsa çocuğuna, kendi nefsine başka orucu açacaktır Ramazan gününde başka gün tutacaktır. Eğer e, bu oruç e, çocuğuna da zarar verirse aynen zamanda alimler diyorlar ki iftar eder. Burada da iftar eder burada da alimler çiye ayrılmışlar. Hamile kadından emziren kadın çünkü emzirmekte de oruç olsan sütün kesilir. Anna'nın sütü kesilir. Onun için alimler diyorlar emziren oruç doktorlar da diyor ki emziren oruç bol bol yemek yemesi lazım. Hatta günde beş vakit ki sütü bol olsun çocuk faydalansın. Şimdi oruç olurken süt kesilir. O zaman oruç olabilir. Burada da ahel Sünnet alimleri ikiye ayrılmış. cumhur Ulema dört mezhep neye demişler? Oruç e, emziren kadın. Orucunu Ramazan'da bozar. Sonra bir gün kaza eder. Bir fakiri de doydurur. O fakir de yarım saat, Yani bir buçuk kilo da e, o beldenin şeyinden verir. E, en ileri gelin yemeğinden verir. Bunların da delilleri e, dört mezhebinde cumhur ülemenin delilleri İbni Abbas'tan bir rivayet var. Enes'ten bir rivayet var. E, bunlar da iştihadi meseledir. Yani Bunda nasıl olmadığı için. Ama Çinci görüş Alimlerin görüşü, diyorlar olmaz. Yani madem emzirmekten dolayı e, şey yapıyor, e, elinde değil, o zaman kadın hamile ise hamilelikte oruç cerel veriyor sonra çocuk emziriyorsa, bunu olur, oruç olmaz diyor. Ondan sonra bir gün fakire yemek verir, onu oruç olmasına kazasına cerek yoktur. Burada üç görüş var. Çi görüş de sahihtir. allah Alem. Çi'sinin de e, elinde e, kendisine e, delilleri var. E, tercih, e, burada alimler, e, bir bazı alimler muhakkıklar ikinci görüşü tahkik etmiş, bazı birinci görüşü tahkik etmiş. Burada Müslüman takva babından hangisini alsa kendi durumuna göre inşallah bir mahsur yoktur. Çünkü Çi tarafında alimleri muhteber alimlerdir. Evet, ondan dolayı eğer o kadın çocuğuna zirel veriyorsa hamlenin durumu nedir? Ramazan'da iftar edebilir, ondan sonra kaza edebilir. Yen de kaza etmez, sadece fakiri doydurur. Bu hükmü birinci hükmü. İkinci, e, hüküm. İkinci e, hüküm düşük yapma hükmü. Hadi e, soruda arkadaş diyor ki hanımım benim düşük yaptık kan geliyor. Bu ne zaman kesilecek? oruç olacak mı olmayacak mı? Şimdi düşüğün kanı nifas kanı diye sayılmaz alimler diyorlar. Nifas kanı çocuk doğdurdan sonra 40 gün en çoku. Belki 40'tan da az olur. O kanda oruç caiz değil. Ama e, nifes nifas kanı e, düşüğün kanı nifas sayılmaz. Düştü kan kesilir, temizlenir kadın. Ondan sonra namazını, orucunu devam ettirir. Hatta <gülüyor> kan görse, çünkü o kan, alimler diyorlar, nifes kanı değil, düşük kanı nifas değil, hastalık kanına giriyorum. Evet. Bu ikinci. Üçüncü ise, diyor ne zaman kaza edecektir? Ee, bir kadın e, e, haiz, nifas düşük, tem dolayı o günü bozmuşsa Ramazan'dan sonra hemen kaza edecek. Buna ne de dahil? Buna dahil hasta, musafir, şer'i bir mazeretten dolayı hemen Ramazan'dan sonra kaza etmesi lazım. Herde acele etmek nedir? İslamiyet teşvik etmiş bunu. Ama lazım mı? Hayır. Şöyle vacip değil teşvik edilmiş. Ne zamana kadar? Önümüzdeki Ramazan'a kadar yani Şaban ayına kadar tutabilirsin. Diğer Ramazan'a koysan ne olur? Vabal altına girersin. Burada da alimler dedik çiğe etmişler. Bir kısmı diyor Ramazan'dan, Çinci Ramazan geldi, üzerine senin şey var, o zaman ne olur? Bozacaksın, or, oruç tutacaksın, yanında da bir fakiri doyduracaksın. Bu da ikinci bir görüştür ama racih olan aynı oruç olursun ama vabel altına girersin. Bundan dolayı kim Ramazan'dan sonra kalmışsa hemen oruç olacaktır. İster bu kadın olsun ister erkek olsun. Bu da e, alal acele olacaktır. Çünkü Allah Sübhanehu Teala diyor ki kana كان مريضا ala على سفرين فعدت من أيام uخر. Başka günler var. O günlerde oruç tutarsın. Eğer e, e, e, olamazsa bir sene geçirdi o bir Ramazandan sonra olacaktır. Çi görüş var burada. Biri diyor olacaktır, fakir doyduracaktır. O birisi diyor olmayacak, sadece Ram orucu olacak ama günah alacak, fakir doydurmayacak. E, bunun da hükmü budur. Alhamdulillah, Rabbi alim.